Radyo tiyatrosu. Nereye? Agata Christie Radyoya Uygulayan Şahika Günsel Güney Reji Ziya Demirel Efekt Ertuğrul İmer Oynayan Sanatçılar Ceycep Yalın Tolga Wharton Haluk Kurdoğlu Mrs. Betterton, Nurşen Girgin Koç Binbaşı Glider, Kerim Afşar Memur, Zafer Ergin Hilary Graven, Serpil Uzman Hamal, Ahmet Demirel Doktor, Coşkun Kara Mrs. Baker, Muazzez Kurdoğlu Mrs. Hedrington, Gülseren Ündeğer İkinci Memur, Ali Algın Monsieur Laurier, Savaş Başar Doktor, Van Hayden, Aykut Sözeri Mr. Betterton, Semih Sergen Löblak Fikret Tartan Yerli Ertan Savaşçı, Polis Erol Amaç, Pilot Ferdi Merter Dosyayı gönder bana Tamam hı hı. Hoşakal Ne oldu Ceza? Şu kayıp ilim adamı Thomas Baterd'ın hikayesi hı. Bir dosya dolusu rapor İşe yarar bir şey bulamadın mı? Hayır Enverte izine rastlanmış Oslo'da kesinlikle teşhis edilmiş Austin plajlarında yanında güzel bir sarışın varmış İşte hepsi bu Senin şüpheden bir şey yok mu? Antwerp'ten gelen rapora ben çok bel bağlamıştım... ...ama bir sonuca varamadık. Evet. Fakat bütün bu nasıl ve nedenlerin arkası alınmalı artık. Hemen hemen her ay bir ilim adamının kaybolmasına göz yumamayız. Nasıl kayboluyorlar, neden kayboluyorlar... ...nereye gidiyorlar bilmemiz lazım. Batterton'la ilgili Amerika'dan gelen son dosya baktın mı? Hayır. Siyasetle ilgisi yok. Savaştan önce kendi halinde bir takım çalışmalar yapmış. Öyle göze batar bir buluşu olmamış... Sonra Profesör Mannheim'in yardımcılığına verilmiş ve kızıyla evlenmiş. Mannheim ölünce de çalışmalarına yalnız başına devam etmiş. Çok parlak sonuçlar almış. Zevf fizyonunun şaşırtıcı keşfiyle şöhrete ulaşmış. Ve en büyük ilim adamları sırasına çıkmış. Sonra karısı ölmüş. Bu ölümle son derece sarsılarak İngiltere'ye gelmiş. Son bir buçuk yıldan beri de Harvey'deymiş. Altı ay önce tekrar evlenmiş. Şu Zevf fizyonu hakkında ne biliyorsun? Atom çekirdeğinin parçalanması ile ilgili bir buluş. Evet. Fakat Beterton Harvey'a e geldiğinden beri zefim sadece pratik tatbikatıyla uğraşmış. Yeni buluşları yok. Karısını sorguya çektin mi hiç? Birkaç defa. Bir şeyler bildiğini sanıyor musun? Hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Sanki önceden tespit edilmiş tepkiler var. Üzüntü, merak, hiçbir şeyden şüphe etmemiş olmak falan filan. Kocasının kaçırıldığı kanısında. Ne? Evet. Sen ona inanmıyor musun? Ben kimseye inanmam. Nasıl bir şey bu kadın? Hiçbir özelliği yok. Böyle olması daha da kötü. Şimdi burada. Aynı şeyleri yeni baştan tekrar edeceğiz yine. Sana engel olmayayım öyleyse. Demek ki pek ilerleyemedik. Evet. Bir çember içinde dönüp duruyoruz. Ha. Harry'e söyle de yollasın kadını. Pekala. Hadi. Raporlar, raporlar, raporlar. Hiçbirinde işe yarar bir şey yok. Buyurun. Hmm. Şöyle buyurun Mrs. Batterton. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mr. Jessup, acaba bir haber var mı? Size verebilecek iyi bir haberim olmadığı halde... <gülüyor> ...çağıttığım için özür dilerim Mrs. Batterton... Biliyorum mektubunuzda yazmıştınız. Fakat merak ettim. Acaba o zamandan... Maalesef. maalesef. Peki beni çağırmanızın sebebini öğrenebilir miyim? Size bazı sorular sormak istiyordum. Bütün bildiklerimi anlattım size. Olabilir. Fakat aynı şeyleri tekrar edersem... ...aynı soruları tekrar sorarsam... ...aynı noktalara tekrar gelirsem... ...bana kızmayın Mrs. Petterton. Bakarsınız daha önce düşünmediğiniz... ...ya da söylemeye değer vermediğiniz bir nokta... ...bize ışık tutabilir. Anlıyorum. Bana istediğinizi sorabilirsiniz. Bütün diliğim kocamın bulunması. Eşinizi son defa... ...23 Ağustos'ta görmüştünüz değil mi? E, evet. Paris'teki konferansa gitmek üzere... ...İngiltere'den ayrılışı sırasındaydı değil mi? Evet. Sonra Mr. Mr.Betterton ilk iki gün konferansa katıldı... ...üçüncü gün görünmedi. Ve o gece de otele dönmedi. Edindiğimiz bilgiye göre hiçbir sınırdan da geçmemiş. Tabii kendi pasaportuyla. Başka bir atla ikinci bir pasaportu olabilir mi dersiniz? Hayır. Neden lüzum görsün bunu? Böyle bir pasaportu var mıydı Mrs. Betterton? Hayır. Böyle bir şeye inanmam. Bir an için bile olsa inanmam. İleri sürüldüğü gibi onu kendi isteğiyle ortadan kaybolduğuna inanmıyorum. Ya başına bir şey geldi ya da hafızasını kaybetti. Canını sıkan bir şey var mıydı? Hayır sanmıyorum. Of. O kadar kötü bir şey ki bu. İnanamıyorum. Bana haber vermeden bir not olsun bırakmadan hiçbir yere gitmezdi. Eminim başına bir şey geldi. Bunu düşünmek istemiyorum. İstemiyorum ama eminim kocam öldü. Rica ederim Mrs. Patterson, rica ederim. Böyle düşünmek için ortada hiçbir sebep yok henüz. Ölmüş olsaydı şimdiye kadar cesedi ortaya çıkardı. Çıkmayabilir de. Neler oluyor? Paris'te insanın başına her şey gelebilir eminim. Paris polis teşkilatı iyi olan bir şehirdir misiniz, Batterton. Eşiniz parlak bir ilim adamıydı. Bu memleketi terk edip başka bir yere gitmesi için kendisine büyük ölçüde teklifler yapılmış olabilir. Doğru değil bu. Beni sorguya çekerken hep bunu düşünüyorsunuz. Doğru değil. Bana haber vermeden hiçbir yere gitmez. Size hiçbir şey söylemedi mi? Hiçbir şey. Nerede olduğunu bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum. Böyle hiçbir şey bilmeden bekleyerek... ...şüphe içinde, merak içinde yaşamanın... ...ne kadar zor olduğunu tahmin edebilir misiniz? Üzüntüden hasta oldum. Yardım edemez misiniz bana? Çok üzgünüm Mrs. Patterson. Yalnız şuna inanın ki... ...eşinize ne olduğunu öğrenebilmek için... ...elimizden geleni yapıyoruz. Bu böyle devam edemez ama. Eşiniz için çok üzülüyor musunuz Mrs. Patterson? Tabii çok üzülüyorum. Evleneli daha 6 ay oldu. Yalnız altı ay. Evet biliyorum. Aranızda... ...bunu sorduğum için özür dilerim... ...bir geçimsizlik var mıydı? Hayır. Başka bir kadın yüzünden bir tartışma falan? Hayır söyledim size daha geçen Nisan'da evlendik. İşinden memnun muydu? Yani hiç işi hakkında konuştuğunuz oldu mu? Hayır. Çok teknik konular olduğu için evde anlatmazdı. <gülüyor> ...eşinizin bir portresini çizebilmek... ...ve nasıl bir insan olduğunu anlamak istiyorum Mrs. Betterton. İnsan aradığı kimsenin... ...nasıl bir insan olduğunu bilirse... ...daha verimli bir yolda ilerler. Anlıyorum. Tom neşeli ve yumuşak başlı bir insandı. Çok da zekiydi tabii. <gülüyor> Bunlar birer meziyet Mrs. Betterton. Benim öğrenmek istediğim... ...daha başka şeyler. Örneğin... ...çok okur muydu? Evet. Nasıl kitaplar okurdu? O her şey... Yalnız yorgun olduğu zaman cinayet romanları okurdu. Kağıt oyunları mı oynardı, satranç mı? Bridge oynardı. Eşinizin arkadaşları çok muydu? Evet, arkadaş toplantılarını severdi. Bu toplantılarda neler konuşurlardı? İşten, buluşlardan bahsettikleri olur muydu? Hayır, bunlar aile toplantılarıydı Mr. Jessup. Evet. Ya. Yeah. Adı ne? Polonyalı mı? Polonyalı. Ee, ...peki biraz beklemesini söyleyin. Binbaşı Glider. Bu isimde bir kimse tanıyor musunuz Mrs. Batterton? Evet tanıyorum bana mektup yazdı. Ne zaman? Dün. Kocamın ilk karısının akrabasıymış. İngiltere'ye yeni gelmiş. Tom'un kayboluşuyla çok ilgileniyormuş. Daha önce kendisini tanıyor muydunuz? Hayır. Eşiniz hiç ondan bahsetti mi size? Hayır. Belki de akrabası değildir. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Daha fazla dayanamayacağım Bir yere gitmek buradan uzaklaşmak istiyorum Doktorum da aynı fikirde Üç dört hafta için buralardan uzaklaşmamı söylüyor Bana bir mektup yazdı Size göstereyim İşte bakın Hı -hı. Hı -hı. Anlıyorum evet Böyle bir geziye çıkabilir miyim? Tabii çıkabilirsiniz mi siz Neden çıkmayasınız? Ah Olmaz diyeceğinizi sanmıştım Olmaz mı? <gülüyor> bu kendi bileceğiniz bir şey Yalnız hangi tarihte nerede olacağınızı bana bildirin ki Bir haber olursa size yazayım Tabi bildiririm Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Şöyle değişik güneşli bir yere İspanya ya da Fas'ı düşünüyorum <gülüyor> Çok güzel çok güzel İnşallah bu değişiklik sizin için faydalı olur Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Allah'a ısmarladık Müstürce Güle güle Güle güle Alo. Harry, Binbaşı glider yolu. Binbaşı glider. Hı. Binbaşı glider. Buyurun binbaşı glider. Buyurun. Ee, Mr. Jessop'turz değil mi? Evet. Evet. Eh. Buraya pek heyecan verici bir şekilde ortadan kaybolan Thomas Batterton'la ilgili yeni bir haber olup olmadığını sormaya geldim. En doğru bilgiyi sizden alabileceğimi söylediler. Ne yazık ki hala iyi bir şey öğrenemedik. Belki bir vazifeyle başka bir yere gönderilmiştir. Biliyorsunuz olur böyle. Batterton ilim adamıdır. Gizli ajan değil. Bu konuyla neden ilgilendiğimi merak etmiyor musunuz? Biliyorum. Profesör Mannheim'in yeğenisiniz. Oho, mükemmel bir istihbaratınız var. Batterton'un eşi biraz önce buradaydı. Kendisine mektup yazmışsınız, o söyledi. Evet, kendisine üzüntümü bildirdim. Batterton'un ilk eşi Elza ile kardeş gibi büyüdük. Çok akıllı ve bilgili bir kızdı. O zamanlar dayım Mannheim'in yanında kalıyordum. Çok mutluyduk. Sonra savaş günleri geldi, kötü günler. Elza ile dayım Amerika'ya kaçtılar. Ben Almanya'da kaldım. Bir süre... ...yeraltı teşkilatında görev aldım. Sonra savaş sona erdi. Amerika'ya gittim. Elza ile dayımın öldüklerini öğrendim. Elza'nın kocası İngiltere'ye gelmiş... ...ve bir süre sonra da tekrar evlenmişti. Sonra gazetelerde... ...Betterton'un kaybolduğunu okudum. Neden kayboldu Mr. Chasip? <gülüyor> Biz de bunu bilmek istiyoruz. Belki biliyorsunuz. İnanın ki bilmiyoruz. Fakat şüpheleniyorsunuz değil mi? Kaybolanların hepsi de ilim adamıydı. Biliyorum. Acaba... ...başka bir memleket yararına çalışıyorlar dersiniz? Hı hı, olabilir. İçinizden sana ne oluyor diyorsunuz değil mi? <gülüyor> Rica ederim. Fakat haklısınız. Ben bu konuyla... ...Betterton'la akraba olduğum için ilgileniyorum. Betterton'la akrabalığınız sadece karısı yönünden... ...kendisini tanımıyorsunuz bile. Doğru. Fakat biz Polonyalılar için aile çok önemlidir. Zamanınızı aldım, beni affedin. Nezaketinize çok teşekkür ederim. Size faydalı olamadığım için üzgünüm. İnanın ki tam bir karanlık içindeyiz... Yeni bir haber alırsak sizi bulabilir miyim acaba? E, Amerikan elçiliğine telefon ederseniz beni bulurlar. Teşekkür ederim. <gülüyor> güle güle binbaşım. Güle güle. Alo. Bartın. Azıcık odama gelir misin? yeni bir haber mi var? Sonunda konu hareket etmeye başladı. Nasıl? Mrs. Patterson yurt dışına gitmek istiyor. İşin içine girecek mi dersin? Sanmıyorum. Doktorundan çok ilginç bir mektup getirdi. Tam bir dinlenmeye ve yer değişikliğine ihtiyacı varmış. Güzel çok güzel. Ama doğru da olabilir. Biz burada hiçbir şeye doğru olarak kabul etmeyiz biliyorsun. <gülüyor> evet. Fakat şunu söylemek gerekirse... ...üstüne düşen vazifeyi çok inandırıcı bir şekilde yapıyor. Hiç açık vermiyor. Mrs. Batterton'a yurt dışına gitmesi... ...kimin tarafından söylenmiş olabilir acaba? Mrs. Batterton kimsiyle görüşmedi. Yalnız dün bir mektup aldı o kadar. Kimden? Bir Polonyalı'dan. Batterton'un ilk karısının hala oğluymiş. Az önce buradaydı. Kadının buradan gitmesi için aracı olmasın sakın? Olabilir. Takip edecekler mi? Evet. İspanya ya da Fas'a gidiyor. İsviçre'ye değil demek. <gülüyor> Bu defa değil. İspanya ya da Fas onlar için iyi olmaz. Düşmanlarımızı küçümsemeyelim dostum. Tanrım, Tanrım bir üstlerine düşebilsek. Eee? Uzun bir süredir izin yapmadım. Yurt dışına küçük bir gezi yapabilirim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Siz yüzünden birçok karışıklıklar oldu efendim Yerinizin ayrıldığı uçakla gitmenize imkan yok Peki ne olacak şimdi? Ee, size bundan sonraki uçakta bir yer bulacağım Lütfen bir dakika oturur musunuz? Ee, adınız Hilary Craven'dı değil mi? Evet hmm. İşte geldim efendim Paris-Dakar seferini yapan uçak bu defa Kazaplanka'ya da uğrayacak ee, Sadece üç saatlik bir gecikmeniz olacak, hepsi o kadar Size bu uçakta bir yer buldum Peki teşekkür ederim efendim Bilemezsiniz bu sabah bana ne güçlükler çıkardılar Ama sisi yapan ben değilim ki İnsan her şeyi biraz oluruna bırakmalı değil mi? Ee, hem bir saatlik bir gecikmeden ne çıkar diyeyim? Kazaplanka'ya hangi uçak giderse gitsin ne olur gitsin de <gülüyor> Anlayış gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim madama <gülüyor> önceki uçağı bilmediğiniz için çok şanslıymışsınız madem niçin ne oldu düşüp parçalandı pilot ve yolculardan çoğu öldü sağ kalan 4-5 kişi de hastaneye kaldırıldı ya. Evet. niye ben o uçakta değildim niye ben uçakta değildim niye ben ölmedim Kimsiniz? Odama ne cesaretle giriyorsunuz? Adım Jessop. Ne istiyorsunuz benden? Hırsızsınız. Ay oh, bana iftira etmeyin. Kapıyı içeriden kitlemiştim. Nasıl açtınız? Bununla. Çok kullanışlı bir alettir. Kilidin öbür tarafından sokulur, anahtarı yakalar ve çevirir. Ama ama hırsızlar kullanır onu. Ben de kullanmaya mecbur oldum. Ha neden? Bir daha uyanmamak üzere uyumayı düşünmek iyi bir şey değil. <gülüyor> Benim intihar edeceğimi mi sandınız? Sanmıyorum eminim. Siz içeri girdiğiniz zaman ben de eczanedeydim. Uyku hapı alıyordunuz. İstediğim marka diş macunu olmadığı için başka eczaneye gittim. Orada tekrar karşılaştık. Gene uyku hapı alıyordunuz. Tuhafıma gitti bu sizi takip etmeye başladım. Çeşitli yerlerden aldığınız o uyku haplarının tek bir anlamı vardır. İşlerime ne diye karışıyorsunuz? Onu yapmamanız gerekir. Beni hayata bağlayan hiçbir şey yok biliyor musunuz? Çok sevdiğim kocam beni bırakıp gitti. Tek çocuğum menenjitten öldü. Ne akrabam ne de yakın bir arkadaşım var. İşim gücüm de yok. Hiçbir Hı. şeyden de zevk alamıyorum. Anlıyorum zor durumdasınız. Öyleyse artık beni yalnız bırakın. Muhakkak uyku haplarıyla mı intihar etmek istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Size başka bir yol söyleyeceğim. Üstelik eğlenceli ve heyecanlı da. ...kurtulmak ihtimali ise yüzde bir. Ama bilmem ki o zaman ölmek ister misiniz? Söylediklerinizden hiçbir şeyi anlamıyorum. Herhalde gazete okuyan ve dünya olaylarıyla... ilgilenen bir kadınsınız. Birçok ilim adamlarının zaman zaman kaybolduğunu... ...gazetelerde okumuşsunuzdur. Bu kimseler İngiltere'yi neden terk ettiler... ...ve nereye gittiler? Nasıl gittiler? Kendi istekleriyle mi gittiler yoksa kaçırıldılar mı? Bu gidişleri hazırlayan kimlerdir? Amaçları nedir? Biz bunların cevaplarını istiyoruz. Bize bu konuda yardım edebilir misiniz? Ben mi? Nasıl? Son kaybolan ilim adamının eşi Mrs. Batterton'un... ...sorgu sırasında pek doğru bilgi vermediği düşüncesine vardık. Ve kendisini sıkı bir göz hapsine aldık. Kadın 15 gün önce bana geldi. Yurt dışına çıkmak istediğini söyledi. Kendisini takip ettirmeye karar verdik. Dün Casablanca'ya gitmek üzere İngiltere'den ayrıldı. Kocasının bulunduğu yeri bildiğinden... ...ve onun yanına gideceğinden eminiz. Bütün bu söylediklerinizin... ...benimle ne ilgisi var? Bütün bunların sizinle ilgisi çok büyük. Çünkü çok güzel kızıl saçlarınız var. Saç mı? Evet. Mrs. Batterton'un en dikkati çeken yönü saçlarıydı. Bugün bir uçağın düştüğünü... ...duydunuz belki. Evet. Bir karışıklık olmasaydı ben de o uçakta olacaktım. Ya. İşte Mrs. Batterton o uçaktaydı. Ölmedi hastaneye kaldırıldı. Fakat doktorlar yarın sabaha çıkamayacağını söylüyorlar. Evet size teklif ettiğim intihar şeklini anladığınızı sanıyorum. Mrs. Batterton'un tasarladığı yolculuğa devam etmesini istiyorum. Yani Mrs. Batterton olmanızı teklif ediyorum. Fakat nasıl olur görür görmez Mrs. Batterton olmadığımı anlarlar. Bu o kimselerin kimliklerine bağlı. Eğer böyle kimseler varsa kendi güvenlikleri bakımından çok gizli çalışıyorlar. Eğer Mrs. Batterton'un bu seyahati bir gaye ile yapılıyorsa, planın yürütülmesiyle ilgili kişiler durumun İngiltere yönü hakkında bir şey bilmeyeceklerdir. Kararlaştırılmış saatte, belli bir yerde bir kadınla karşılaşacaklar ve planın geri kalan kısmını tatbik alanına koyacaklardır. Mrs. Batterton'un pasaporttaki tarifi şöyle. Boy 1.65, saç rengi kızıl, gözler mavi, ağız orta, belirli bir arazi yok. İyi değil mi? Fakat bilmediğim pek çok şey olacak. Geçirdiğiniz uçak kazası sizde bir hafıza zayıflığı yapmış olabilir. Delilik olur bu. Evet delilik. Çok zor bir görev yüklenmiş olacaksınız. Eğer karşı taraf durumu anlarsa... ...bunu hayatınızla ödersiniz. Görüyorsunuz ki çok samimiyim. Ama sizin istediğinizde ölmek değil mi? Hem düşündüğünüz şekildekinden çok daha eğlenceli bir ölüm. Haklısınız. Kabul ediyor musunuz? Tabii Niçin etmeyeyim? Öyleyse hemen başlayalım. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Tabuz çok sayıkladı. Kendine gelemeyecek mi acaba doktor? şey söyleyemem. Belki son dakikalarında... Hiç yardımcı olamaz mısınız? Maalesef. ...yapılacak hiçbir şey yok... ...sizi hastayla yalnız bırakmak zorundayım... ...peki doktor, teşekkür ederim... ...doktorun söylediklerini duydunuz... ...aklı başına geldiği zaman... ...onu konuşturarak ağzından bir şeyler almaya çalışın... ...bir parola, bir söz... ...bir ipucu ne olursa... ...sizinle konuşacağını sanıyorum... ...ölmek üzere olan bir kadına ihanet etmemi mi istiyorsunuz... ...size öyle mi geliyor... ...evet öyleyse. Dilediğinizi söylemekte serbestsiniz. Ah, teşekkür ederim. Şimdi ben sizi yalnız bırakayım. Burada görürse konuşmaz beni. Peki. Beni işitiyor musunuz madam? Nerede? Hastanedesiniz madam. Uçağınız kazaya uğradı. Uçak. Uçak mı? E, bana bir şey söylemek istiyor musunuz? Hayır, kim? Kim? Ben de uçakla İngiltere'den geldim Sizin için yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin Hayır Yok Yok, yalnız Evet Yok, yalnız Evet madam. ölmek üzeresiniz Sormak istediğiniz buydu değil mi? Şimdi beni dinleyin Ben işinizi bulmaya çalışacağım Eğer başarırsam kendisine göndermek istediğiniz bir haber var mı? Ona Ona deyin ki, deyin ki Dikkatli olsun Boris Boris tehlikeli Bana eşinizle buluşmamda faydası Dokunacak bir şey söyleyebilir misiniz madem Kar Kar mı Kar bir attır Rüzgar bir yiğit Bitmez beyazlık tut diskin Git Git git Git ona parisi söyle Ben inanmadım inanamadım. Belki doğrudur oh, Doğruysa Doğruysa dikkatli Dikkatli olsun Madam! Madam! İşte Hilary, Mrs. Olive Betterton hakkında gerekli bütün bilgileri öğrendiniz Artık hastanede tedaviniz bitmiş olarak görevinize başlayabilirsiniz Diyelim ki yolculuğun sonuna vardım, o zaman ne olacak? Yani Mr. Betterton'la karşılaştığım zaman Bu en tehlikeli nokta, eğer her şey yolunda gitmişse korunmuş olacaksınız Yalnız şunu da unutmayın ki hayatta kalmak ihtimali çok azdır Biliyorum, söylemiştiniz Otelde Mrs. Batterton adına ayrıltılan yere gitmeden önce doktor kazadan kalma bir iki işaret yapacak yüzünüze. <gülüyor> Canınız fazla yanmayacak. Hiçbir şey ihmal etmiyorsunuz. Mecburum. <gülüyor> Olive Batterton ölmeden önce bana Boris diye birisinden bahsetti ve tehlikeli olduğunu söyledi. Boris? Aa evet Boris Glyder. Tanıyor musunuz? Evet binbaşı Boris Glyder. Batterton'un ilk karısının akrabasıdır. Olive Batterton ondan korkuyordu. Bana tarif edebilir misiniz bu adamı? Görürsem tanıyabileyim. Evet, iyi olur bu. 1.80 boyunda, kumral, açık renk gözlü, göze çarpacak özelliği çok seri konuşması. Evet. Artık harekete geçebiliriz Hilary. Zeki bir kadınsınız. Sonunda sağ olarak dönebilirseniz çok sevineceğim. <gülüyor> Size iyi şanslar dilerim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Bakmayın, sizinle konuşmadan edemedim. Uçak kazasından kurtulan sizsiniz, değil mi? Evet. Ah ne korkunç şey! <gülüyor> Ama size adımı söylemedim, değil mi? <gülüyor> ben e, ben Calvin Baker'im. Muggedo'rdan geldim. Mrs. da Tanca'dan. Burada tanıştık. Turistiz. Merakeş'e gidecek misiniz, Mrs. Betterton? Programım öyleydi ama bu kaza alt üst etti Ah tabi, tabi haklısınız Fakat Merakeş'i mutlaka görmelisiniz Öyle değil mi Mrs. Hetevktun? Evet ama Merakeş korkunç derecede pahalı ah, Doğru doğru çok pahalı Bize verilen gizli permesi de o kadar az ki oh, Çok haklısınız Başka nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz Mrs.Betterton? Fas şehrini görmek istiyorum fakat yeniden bilet ayırtmam gerekiyor. Çok güzel. Fas'a gidince rabatı muhakkak görün olmaz mı? Siz Fas şehrine gittiniz mi? Hayır daha gitmedim. Fakat çok yakında gitmeyi tasarlıyorum. Bir grup yapabilirsek çok eğleniriz. <gülüyor> Mrs. Peterson. Ee, buyurun benim. Ajantadan geliyorum. Telefonunuzu alınca gezi programınızı yeniden tanzim ettim. Telefonumu alınca mı? Evet efendim. Bana ajantaya telefon ederek gezeceğiniz yerlerin bir listesini vermediniz mi? Aa! A, evet evet hatırladım <gülüyor> Affedersiniz e, Bu kaza bende hafıza diye bir şey bırakmadı <gülüyor> Buyurun efendim biletleriniz Geziniz Rabat'tan başlıyor Teşekkür ederim efendim, e, efendim. Mersi güle güle Rabata yalnız mı gitmeyi düşünüyorsunuz Mrs.Betterton Arkadaşım olmadığına göre öyle olacak ha, Yabancı bir ülkede karşılaşmış İngilizler olarak hep arkadaş sayılırız Öyle değil mi <gülüyor> İsterseniz bir grup yapar beraber gidebiliriz e, Niçin olmasın Ooo, Monsieur Laurier, nasılsınız? Oturmaz mısınız? Çok teşekkür ederim Mrs.Betterton, size Monsieur takdim ederim O da bir Fransız turisti, bu otelde tanıştık Memnun oldum efendim Mrs.Betterton büyük bir kaza atlattı Gazetelerde okumuşsunuzdur Çok herhalde Çok büyük geçmiş olsun ah, Teşekkür ederim Gezmeye mi geldiniz? Evet İngiliz misiniz? Evet Ben üç hafta önce İngiltere'deydim Her yer sis içinde ve yağmurluydu Burası ise ışıl ışıl İngiltere'de hava nasıldı siz oradayken? Söylediğiniz gibi, sisli. Kar, e, kar yağdı mı bu yıl? Hayır yağmadı. Demek yağmadı. E, e, acaba burada arkadaşınız var mı? Yani sizinle seyahat eden biri? Hayır. E, yalnız olmak çok zor Mrs.Betterton öyle değil mi? Haklısınız. Yalnızlığın bilhassa bir kadın için yalnızlığın ne kadar zor olduğunu tahmin ederim. İster misiniz size bir kartımı vereyim, bir şeye ihtiyacınız olunca beni ararsınız. Yardım edebilirsem çok mutlu olurum Teşekkür ederim çok naziksiniz. E, buyurun ha buyurun Merci. Emirlerinizi bekleyeceğim Şimdilik müsaadenizi rica ediyorum Görülmesi gereken bazı işlerim var İyi günler <gülüyor> Güle güle efendim Güle güle Mesut Laurier güle güle, Aurier, güle, güle. Ah, Ne kadar centilmen oluyor şu Fransızlar Sizin gibi genç olmak isterdim Mrs.Betterton Teşekkür ederim. Yarın Rabat'a gidiyorum da buranın çarşısını gezeyim dedim. Çok iyi ettiniz. Bana söyleyeceğiniz hiçbir şey yok mu? Efendim? Otelin salonunda sizi pek anlayışlı bulmadım. Havadan bahsetmek size o kadar normal geldi ki... ...hiç üzerinde durmadınız. Hava mı? Niye anlamamazlıktan geliyorsunuz Mrs. Betterton? Hava. Evet? İngiltere'de kar evet. yağıp yağmadığını sormuştunuz galiba. Evet, evet. Evet, kar. Kar bir attır, rüzgar bir yiğit. Bitmez beyazlık, dolu dizgin. Tamam, ben kar diyince neden size emredildiği gibi bu satırlarla karşılık vermediniz? Anlamıyorsunuz, ben hastaydım. Bir uçak kazası geçirdim ve hastaneye kaldırıldım. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilemezsiniz. Daima içimde önemli bir şeyleri unuttuğum hissi var. Bunların ne olduğunu hatırlatmaya çalıştıkça daha çok bocalıyorum. Evet, çok kötü oldu bu uçak kazası. Bilmem, bu yolculuğa devam edebilecek misiniz? <Gülüyor> Tabii edeceğim, kocam. İngiliz yetkilileri sizin hakkınızda ne düşünüyorlar derseniz? Bir şeyler bilmediğinize inandılar mı bari? Nasıl bilebilirim? Yalnız beni takip ettirdiklerini sanıyorum. İçimde böyle bir his var. Olabilir, olabilir. Zaten bunu bekliyorduk. Sizi uyarmayı düşündüm. Biz çocuk değiliz Mrs.Betterton. Ne yaptığımızı biliyoruz. Özür dilerim. Galiba bu konularda çok bilgisizim. Size söyleneni yapın, üst tarafın önemi yok. Yapacağım. Öyleyse yarın Rabat'a gideceksiniz. Oteldeki turistlerle gitmemin bir zararı var mı? Beraber gitmemizi istiyorlardı. Fark etmez. Rabata vardığınız günse size bir telgraf vereceğiz. Siz de orada alacaksınız tabi o telgrafı. Ve hemen İngiltere'ye dönmek üzere hazırlığınızı yaparsınız. Tekrar İngiltere'ye mi döneceğim? Lütfen sözümü kesmeyin. Telgrafı alınca derhal uçakta yerinizi ayırtacaksınız. Ya ayırtamazsam? Ya yer kalmamışsa? Uçakta yer olacak. Her şey ona göre hazırlandı. Tamam mı Mrs.Betterton? Evet evet çok teşekkür ederim Burada daha fazla durmamız dikkati çekebilir Size iyi yolsuzluklar dilerim Ay, Güle güle efendim İyi şanslar Ay, <gülüyor> Çok güzel bir gezi olacak bu Mrs. Mrs.Betterton Epey eğleneceğiz sanırım Size bir arkadaşımı daha tanıtayım. O da bize katıldı. Rabat'ı bizi bol bol gezdirecek. Ee, Mr.. Mr.. Mr.. Ah adınızı unuttum, özür dilerim. Biliyor musunuz Mrs.Batterton? Biz daha yeni tanıştık ama hemen arkadaş olduk. Adım Andrew Peters. çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Arkadaşlarım bana Andy der. Siz de böyle söylerseniz çok memnun olurum. Rabat'a ilk defa mı gidiyorsunuz Andy? Tanıştığımızda çok memnun oldum efendim. Ee, evet. Çok güzel, çok güzel, yolculuk başladı, hadi çocuklar gidelim <gülüyor> Düzden başka iki yolcu daha var. Ne kadar çenba, adeta özel bir uçakla seyahat ediyoruz. <gülüyor> Fena mı? Kalabalık olsaydı rahat edemezdik. Aşağıya bakın Rüspaker. Kazablanka ne kadar güzel görünüyor. Aa, çok güzel, çok güzel. Aa, i̇niyoruz. Ee, evet, iniyoruz ama ne için? Daha arabata gelmedik ki. Aa, belki de, belki de motorda bir arıza vardır. Benzin de bitmiş olabilir. Lütfen hazırlanın. Hepiniz burada ineceksiniz. Makine mi arıza yaptı? Yok canım makinede bir şey yok. Ee, herhalde bir düşündükleri vardır. Oh, hadi, hadi Mrs. Peterton, inelim. Oh. Bu daha başında ne yapacağız? Çok soru soruyorsunuz Mrs. Peterton. Elbette bir düşündükleri vardır. Bize söyledin yapalım, ötesine karışmayalım. Oh, ne kadar kuvvetli bir rüzgar var. Helikopter gelinceye kadar burada bir süre bekleyeceksiniz Demek yolumuz burada bitmiyor Ne güzel Ne macera değil mi Endy Şuraya bakın Aa. Sizin yerinizde olsam bakmazdım Mrs.Betterton Hiç de güzel şey değil göreceğiniz Fakat anlamıyorum Ne var o sandıkta Bakmamı niye istemediniz ee, Ne olduğunu ben biliyorum pilot söyledi O sandıkta cesetler var Ceset mi? <gülüyor> Öldürülmüş bilen değil, araştırma yapmak için alınmış, tıbbi araştırma Anlamadım Yani, yani Mrs.Betterton cesetler uçağa yerleştirilecek Pilot her şeyi hazırladı Biz helikopterle buradan uzaklaşırken alevlerin yükseldiğini göreceğiz Bir uçak daha düşmüş ve içindekilerin hepsi ölmüş olacak Ama neden? Neden uzun görüyorlar bunu? Nereye gittiğimizi bilmiyorsunuz değil mi? Elbette biliyorum. Biz, hepimiz mi? Evet. Fakat ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Gidince görürsünüz. Ay! Ne oldu misiniz Peters? o kadar heyecanlıyım ki oynarken boynumdaki inci kolye koptu. Ben şimdi toplarım. Teşekkür ederim Miss Peters. Hadi bakalım Arabalar hazır Yol ne kadar sürecek? Meydandan hastaneye mi? İki saati bulur Nerede olduğumu bile bilmiyorum Dünyanın neresindeyim? Artık bunun için gizliliğe lüzum yok Yolumuzun sonuna geldik Afrika'nın kuzey batısındaki Ura dağlarından uzak bir noktadayız Dönüş olmayan bir yerdeyiz demek ki Haklısınız Burada izinizi hiç kimse bulamaz Kocamı görebilecek miyim? Tabi bana, bana gideceğimiz yer hakkında bilgi verir misiniz? Gideceğiniz yer bir hastanedir Dünyanın en modern hastanesi Bir hastane için çok ıssız bir yer İlgililer böyle istiyorlar Sonra Buranın havası çok güzeldir Ömrümüzün geri kalan yıllarını burada geçireceğiz demek Fakat ben bir ilim adamı olarak Bir doktor olarak Böyle bir hastaneye geldiğim için memnunum İşte geldik bakın Oo, Oldukça büyük bir bina İçini görünce daha da çok şaşıracaksınız Hadi inelim Hadi inelim mrs. Peterton Eşinizi göreceğiniz için Çok sabırsızlanıyorsunuz emin Evet Evet Ee, bu bahçede dolaşanlar kimler, Mrs. Baker? Hastalar. Hı, bizi gördüler. Fakat fakat bunlar cüzamlı bunlar, cüzamlı. Sakin olun, Sakin olun, Mrs. Betterton, Sakin olun. Sizin onlarla bir ilginiz olmayacak. Hoş geldiniz, Mrs. Betterton. Sizi burada karşılamakla çok mutluyum. Eşiniz sizi sabırsızlıkla bekliyor. ...herhalde halde siz de onu görmek için acele ediyorsunuz. Oh, e, e, evet, tabii. Ay, ay. E, Ne olduğunuz, Mrs. Aa, bir şey değil. Bir şey değil, geçer şimdi. Hafif bir baygınlık. Ee, Mrs. Batterton korkunç bir uçak kazası geçirmişti. Sonra bu yolculukta çok sarstı kendisine. Buna bir de eşine kavuşmanın heyecanını ekleyince, öyle değil mi Mrs. Battered? Evet, evet haklısınız tabii. <gülüyor> tabii, tabii. Çok iyi anlıyorum. Şimdi. Lütfen benimle birlikte gelin. Sizi eşinize götüreyim. Ee, biz de birlikte gelecek miyiz? Hayır Andy Ben sizi önce kayıt odasına götüreceğim. Sonra da çalışma yerlerinizle size ayrılan daireleri göreceksiniz. Mükemmel. Alazmalık Mrs. Peterton iyi şanslar. <gülüyor> güle güle. Lütfen beni takip edin Mrs. Peterton. buradan Mrs. Peterton. Korkarım bu binayı ilk zamanlar oldukça karışık bulacaksınız Bir hayli koridor Hepsi de birbirinin aynı Yolculuk sırasında burasının Yani geldiğim yerin bir hastane olabileceğini hiç düşünmemiştim <gülüyor> Tabi Hiçbir şey için önceden karar vermemek gerekir Her şey garip ve korkutucu <gülüyor> Cüzdanlılar Tabi tabi Yeni gelenleri çok şaşırtıyor bu Fakat alışırsınız Alışırsınız alışırsınız evet ee, Üst kata çıkacağız Yalnız bir kat acele etmeyin Sarardınız Mrs.Betterton Sakin olun rica ederim Mr.Betterton Kocam Heyecanınızı anlıyorum Bakın geldik işte <Gülüyor> Betterton Karın geldi Tanrım Tanrım sen bana yardım et Karısı olmadığım ortaya çıkınca Buyurun girin Mrs.Betterton Üzüntüleriniz bitti artık Geçmiş olsun Olive Sevgili karıcığım Tom Tom Ben Seni öyle özledim ki Karıcığım benim Sanki bir asır gibi geldi bana ayrılığımız Ölüne devam et lütfen Tehlike var Hala inanamıyorum Karşımda sana Olive Kusura bakma Van Tabi tabi kavuşmak güzel şey O kadar uzun zaman ayrı kaldık ki Oturabilir miyim? Tabi sevgilim tabi oturabilirsin Kim bilir ne kadar yoruldun Ya o büyük kaza ee, Karı kocanın baş başa konuşacağı çok şeyler vardır Özür dileyip gideyim Hı? Çok teşekkür ederim Van Allah'a ısmarladın sevgilim, sevgilim Öğrenmek istediğim Şş. Belki bir yerde bir mikrofon vardır kim bilir Peki. Oh sana tekrar kavuşmak ne güzel Bir rüya görüyor gibiyim Sen de öyle misin Olive Evet Burada seninle birlikte olmak Sana kavuşmak oh, Bana bir rüya gibi geliyor Tom Sevgilim Burada mutlu musun Tom Çok çok Her türlü kolaylık var Hiçbir masraftan kaçınılmıyor Çok çalışmak için her türlü imkan var ya teşkilat? inanılır gibi değil Peki cüzamlılar? o Cüzdanlılar tecrüt edilmiştir Bir süre sonra buraya alışacak ve mutlu olacaksın Beraber değil miyiz? Bu yetmez mi bize? Haklısın Tom Eğer yorgun değilsen yemeğe kadar sana bahçeyi gezdirebilirim Çok güzeldir ister misin? Evet Tom isterim Hadi gel giderim öyleyse Bugün çalışmıyor musun? Sen geldiğin için izinliyim <Gülüyor> Şimdi söyle bakayım kimsin sen? Beni neden karınız olarak kabul ettiniz? Belki de delilik ettim. Beni buradan kurtarmak için gönderilmiş olduğunuzu sandım. Buradan kurtulmak istiyorsunuz demek. Bu da sorulurmaycı. Paris'ten buraya nasıl geldiniz? Eğer sormaktaki gayeniz kaçırılmış olmamsa... Hayır. Buraya kendi isteğimle geldim. Teklif edilen iş kontrat üzerinde çok iyiydi. Bütün ilim adamlarının modern bir laboratuvarda çalışarak insanlığa faydalı olmasını öngörüyordu. Din ve ırk ayrımı yapmadan el ele verecektik. Peki aradığınızı bulamadınız mı burada? Hayır. Gerçi çok modern bir bina. Hiçbir masraftan kaçırılmamış. Fakat... Fakat insanlığın faydasına değil. Zararına çalışılıyor oh. burada. Birçok cüzdanlı kobay olarak kullanılıyor. <gülüyor> evet... İnsanları imha etmek Ve dünyayı içinde bulunduğu kalabalıktan kurtararak Kıtlığı önlemek istiyorlar Bu korkunç Korkunç bir şey bu Evet korkunç Buraya gelinceye kadar hiçbir şeyden haberim yoktu İçine girince öğrendim Sizinle beraber gelen bir doktor daha var Mr. Patterson Evet O da aynı yakalandı Şimdi geldi hiçbir şeyden haberi yok onun da Ama öğrendiği zaman tepkisi ne olacak Çok iyi biliyorum Şimdi sıra sizde Söyleyin bakayım bana Olive'in adını kullanarak Burada ne yapıyorsunuz Olive Evet Olive <gülüyor> Ne oldu Olive Ne söylemek istiyorsunuz Söylemeye çekiniyorum Rica ederim söyleyeyim Bir şey mi oldu Olive Şey Uçak kazasından kurtulamadı Kurtulama Hastaneye kaldırıldığından iki gün sonra öldü. Demek... Olive öldü. Evet. Ya. Siz de onun yerine geçip buraya geldiniz. Fakat neden, neden yaptınız bunu? Öldüğü zaman hastanedeydim. Karnız size bir haber ulaştırılmasını istiyordu. Bunu bana söyledi. Onun son arzusunu yerine getirmeyi istedim. Ne gibi bir haber? Fakat... Korkmayın. Burada dinlenebileceğimize sanmıyorum. Bahçede mikrofon yoktur. Boris Atın birisinin sizin için çok tehlikeli olduğunu dikkat etmenizi söyledi. Boris Glider mi? Tanıyor musunuz? Evet adını duydum fakat kendisini görmedim. İlk eşimin akrabasıdır. Hiç karşı karşıya gelmedik onunla. Niye tehlikeli olsun sizin için? Bilmem. Ah e, evet evet e, bir de bir de inanmadığını söyledi. Neye inanmadığını? E, Bilmiyorum ölmek üzereydi Daha fazla açıklayamadı Alışmam lazım Zamanla alışacağım belki Sonumdan korkuyorum anlıyor musunuz Karımı buraya bana faydalı olur diye getirdiler Son bir şans tanıdıklarına eminim Anlıyorsunuz değil mi anlıyorsunuz Anlıyorum Fakat inanın ki buradan kurtulmalının bir yolunu bulacağız Artık gidelim Burada fazla kalmamız şüpheyi çekebilir Peki gidelim çok güzel değil mi? Evet Solgun görünüyorsunuz Miss Petters'ın Buradaki hayata dayanamıyorum Buradan nefret ediyorsunuz değil mi? Fakat üzülmeyin haklısınız Buradan kurtulmaya çalışacağız İsteyerek gelmediniz mi buraya siz? Böyle olduğunu bilmiyordum ki Mr. Petters İnanın ki çok korkuyorum ben Korkuyor musunuz? Neden? Alışmaktan Uyuşturuyorlar mı bizi acaba? Olabilir Yemeğe içkilere bir şey katabilirler Yumuşak başlığı yapmak için Kurtulmamız lazım Bir an önce kurtulmamız lazım Paniğe kapılmayın Mrs. Petrton İnanın <gülüyor> bana bir yolunu bulacağız Müziği duyuyor musunuz? Evet Benimle dans eder misiniz? Sıkıntımızı biraz olsun unutmuş oluruz Tabi <gülüyor> Geç kaldığım için özür dilerim Olive Laboratuvardaki işimi bitirmem gerekiyordu Zararı yok Andy Bu bahçede oturmak hoşuma gidiyor Tom nasıl? İnşallah bizim bu buluşmalarımızdan şüphelenmiyordur Buraya çıktığımın farkına bile varmamıştır eminim Beni affet seni üzdüm Ayrıca beni hiç de ilgilendirmiyor Baterton'la sadece altı aydan beri evli olduğunu sanıyordum Öyle Seninle ilgili her şeyi bilmek isterim Ben de öyle Mesela nerede doğdun ailen kimdi Bilim çevresinde dünyaya geldim Başka hiçbir şeyden konuşulmazdı çevremde Fakat ben hiçbir zaman parlak bir ilim adamı olamadım Ailedeki dahi başka birisiydi Kim Bir kız Pırıl pırıl bir zekası vardı Bir madam küre olabilir İlim dünyasına yeni ufuklar açabilirdi Ne oldu kendisine Öldürüldü Ne düşünüyorsun cesip? Kesin bir şey söylenemez ki. Bir uçak düşüyor ve içindekiler ölüyor. Mrs. Wetterton'un yerine geçen Hillary de bu uçakta olduğuna göre... ...ümitsiz bir durumdayız demektir azizim. Kaza yerinde bir araştırma yaptırdım. Uçağın enkazı arasında kömür haline gelmiş cesetler vardı. Girin. Günaydın efendim. Yakına gelin. Bir isteğiniz mi var? Bir şey bulana mükafat verecek misiniz de? Evet. Ben buldum. Ne buldun? Düşen uçağın çevresinde dolaşıyordum. Yerde parlak bir şey gördüm. Belki işinize yarar diye size getirdim. Verin bakayım. Buyurun. Hmm. Bir inci. Hilary'nin kolyesindeki incilerden Gördünüz mü Aziz'im işin rengi değişti Cesur kadın başardı Yani cesur Yani Aziz'im uçak düşmedi düşmüş süsü verildi Hı? Eminim ki daha birçok inci bulabileceğiz Çevreye hemen haber salın Herkes inci avına çıksın Bu nasıl hiçbir türlü anlamadım Bir dakika şimdi izah ederim Baba <gülüyor> Bulduğun inci için mükafatını alacaksın Fakat daha bu incilerden bulursan Mükafatın bir misli olur anladın mı Ay, evet. Gidebilirsin evet. şimdi Seni dinliyorum Cesip. Bu incinin uçağın hemen yakınlarında bulunması... ...Hilaline'nin bize verdiği bir işarettir. Yani kendisi sağdır. Demek ki uçak o araziye indi. Bilmediğim bir hazırlık devresinde. Yolcular uçaktan indirildiler... ...ve belki de başka bir nakil aracını beklediler. Bu arada Hilaline'nin inci kolyesi koptu. Bir kadının kopan kolyenin incilerini... ...yerden toplaması, cebine koyması... ...cebinde de bir delik bulunması... ...kimsenin dikkatini çekmez. Böylece zeki kadın kendisine verilmiş bir işi başarmış oluyor. Ya yollarının geri kalan kısmına başka bir uçakla devam ettilerse? Mümkündür. Onun için birkaç askeri uçak bütün çevreyi gece gündüz iyice tarasın. Gece bir faydası olmaz sanırım. <gülüyor> Asıl gece olacak faydası azizim göreceksin. <gülüyor> Nihayet bir mesaj. Keşif pilotlarımızın birinden. Yüksek atlaslarda uçarken kendisine ışıkla işaret verildiğini görmüş. İşaret Morse harfleriyle imiş. İki defada tekrar etmiş. Hmm, ver bakayım bana. İşte harfler şu. Kog le prosi. Evet. s şifremizdir. Kog yani ilk üç harf tanıtma işaretimizdir. Geriye kalan da mesaj. Geriye leprosiye kalıyor. Cüzzam. Cüzzam mı? Evet. Bu çevrede cüzzamların bulunduğu bir yer var mı? Bir dakika haritaya bakayım. Ha, işte. Pilotumuzun uçtuğu bölge burası. Evet evet galiba bir cüzzam hastanesi olacak. Fakat bütün ziyaretçilere açıktır. isteyen gidip gezebilir. Her yeri görülebilir mi tesisin? Hiç sanmam. Şüpheli işler için göze batmayan bir yer. Olabilir. Belki de bilinmeyen bir yere gidenlerin konak yeridir. Konak yeri değil azizim. Sondura. Öyle mi sanıyorsun? Eminim diyebilirim. Onun için hemen harekete geçmeliyiz. Hastaneyi gezmek için özel bir izin çıkartalım. Kalabalık bir turist kafilesi olarak gideceğiz. Çocuklar çok iyi hazırlansınlar. Ne oluyor Tom? Bu düdük sesi ne? Hastaneyi görmeye gelenler var. Gizli kısma çekilmemizi istiyorlar. Hadi Olif gidelim. Gitmesek olmaz mı? Nasıl olsa zorla götürürler. Buna fırsat vermemeliyiz. Hadi gel acele edelim. Bak bölmeler kapanacak. Bu zamanda mı bekleyeceğiz? Evet. Ne kadar bekleyeceğiz acaba? Bilmiyorum. Bir şeyler yapmalıyız Tom Buradan kurtulmamız lazım Bizi çabuk sustururlar Bunun için de bir tek iğne yeter Merhaba Tom Merhaba Olive Merhaba Andy Olive ne söylediniz Tom çok korkmuş görünüyor <gülüyor> Buradan kaçmak gibi delice bir düşünceye kapılmış Ona sonunun ne olacağını anlatıyordum Çocukluk etme Olive Unutma ki her şeyin bir çaresi bulunur Bu ses ne? Sinirlerimi bozuyor Sakin ol Oluv sakin ol Pompanın çalışması lazım Eğer çalışmayacak olursa burada havasızlıktan oh, ölür oh, Aman yarabbi aman yarabbi Şimdilik izninizi rica edeceğim Doktor Van Heym'i görmem gerekiyor Dikkatli olun Dikkatli olun Hande Ne oluyor acaba Tom Bu bu gürültüler de ne? Anormal bir şey var galiba olayım. Bizi, bizi kurtarmaya geldiler Tom Kim? Kim gelebilir bizi kurtarmaya? Her şeyi o kadar iyi planlıyorlar ki Hiç kimse bizim izimizi bile bulamaz İşte dünyayı tehdit eden tehlikenin merkezi Evet birçok ilim adamının zorla çalıştırıldığı yer oh. O dostlar da burada Biz... Bizi bulamayacağınıza inanmaya başlamıştım. Siz ve binbaşı Glider gibi yardımcılarım olduktan sonra bulurdum Hilary. Binbaşı Glider mi? Evet, binbaşı Glider. Yani Andy Peters, Boris Glider. Erzamanın akrabası. Sizin incilerinizi uçağın yandığı yerde, sonra kullanılmayan bir hava alanında ve hastanenin yakınında bulduk. Sonra keşif uçaklarımıza hastaneden verilen işareti de alınca hiçbir şüphemiz kalmadı. Hastaneden işaret mi verildi? Evet binbaşı Glider kendisine verdiğimiz fosforlu ve radyoaktiviteli kurşun sigara tabakasını kullandı. Peki peki bu gizli bölmeleri nasıl buldunuz? Binbaşı Glider bize bölmelerin nasıl açıldığını gösterdi. Demek Andy ile iş birliği yapıyordunuz da hiç bilmiyordum. O da senin kim olduğunu bilmiyor. Fakat binbaşı Glider bizim teşkilattan değildir. Bu işin ardına düşmesinin özel sebepleri var Bunun için mi bana Tom'a ulaşınca Korunmamı mümkün olabileceğini söylediniz <gülüyor> Sizin dilediğiniz sonuca Ulaşmanıza engel olduğum için Bana kızmıyorsunuz değil mi? Hangi sonuca? Daha eğlenceli bir intihar şekli <gülüyor> Evet evet Her şey gibi bu da bana çok uzak artık <gülüyor> O kadar uzun zaman Olive Petrton oldum ki Tekrar Hillary Craven olmak çok zor gelecek bana Hadi bakalım uçaklar bekliyor. Nereye gideceğiz biz duracağız? İlk durağımız tanca. Sonrası sizin bileceğiniz şey <Gülüyor> Bu otele geldiğimden beri göz hapsindeyim gibi geliyor bana. Size öyle geliyor Tom. Göz hapsinde bulundurulmanız için bir sebep yok ki. Bilmediğiniz bazı şeyler var. Sizden sizden bir ricada bulunabilir miyim Olive? <gülüyor> Size hala Olive diyorum. Çok alıştım buna. Size ne gibi bir yardımım dokunabilir? Benimle kapıya kadar gelin. Sonra buraya dönün. Soranlara odama çıktığımı, biraz uzanacağımı söyleyin. Neden? Buradan uzaklaşacağım. Nereye gideceksiniz? Neresi olursa. Ama neden? Burada kalırsam ne olacağını biliyorum. İlk işler beni tevkif etmek olacak. Atom sırlarına açıklama olayı değil mi? Fakat Tom, teslim olmak en iyisi. Harp içinde değiliz. Kısa bir süre hapis olursunuz, o kadar. Bütün bir ömür gizli yaşamaya değer mi? Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Hadi gelin Merimre, kaybedecek vaktim yok. İyi ama Tançada nasıl çıkacaksınız? Bir çaresini bulurum. Tom, Tom delilik etmeyin. Yürüyin Olive, rica ederim. Kolumu açtıyorsunuz Tom. Yürüyin dedim. Baksanıza Bizim gelişimizi fark eden var mı? Hayır İşte bu kapıdan çıkıp gideceğim Allah'a ısmarladık Siz Evet Tom Kaçacağınızı düşünmekte yanılmamışız Thomas Peter Elimde tevkifinizi yazan bir belge var Suçları iade işlem bitinceye kadar Burada tutuklusunuz Hangi suçtan ötürü beni tevkif ediyorsunuz? Bunu siz çok iyi bilirsiniz Tom Hayır bilmiyorum ...Elza'yı hatırlayın. Her mı? Evet Tom. Tutuklanmanızın sebebini hala öğrenmek istiyor musunuz? Ben... Ben... Ben söyleyeyim Mr. Peterton. Eşiniz... ...Elza Peterton'u öldürmekle itham ediliyorsunuz. Çok üzgünüm Olive. İnan bana... ...senin hatırının için ona bir fırsat vermek istedim. Hastanede kalmasının onun için daha iyi olacağını söylemiştim sana. Aslında ben oraya sırf onu yakalamak ve... ...Elza'ya yaptığının hesabını sormak için gelmiştim. Anlamıyorum, anlamıyorum. Anladığını sanıyordum. Ben Boris gliderım Betart'ın ilk karısı Elza'nın halasının oğlu. Sana daha önce anlatmıştım. Ailede bir dahi var demiştim. Bir madame kürü olabilirdi. Z vizyonunu keşfetmişti. O zaman Betterton... ...dayım Manheim'in yanında çalışan... ...Kanadalı genç bir asistandı. İşini iyi yapıyordu fakat hepsi o kadar. Evet, evet sonra? Elza'ya aşıkmış gibi davrandı. Onun çalışmalarında... ...işbirliği yapabilmek gayesiyle onunla evlendi. Elza'nın denemelerinin... ...son bulacağı bir sırada... ...Z vizyonunun ne büyük bir buluş olacağını düşünerek... ...onu zehirledi. <Gülüyor> Ha, nasıl olur bu? Evet. İlk zamanlar kimse ondan şüphelenmedi. Bedford'ın çok üzgün görünüyordu. Yeni bir gayretle kendini işine verdi ve Z fizyonunu kendi buluşuymuş gibi ilan etti. Böylece istediğini elde etmiş oldu. Elza hem birinci sınıf bir alim hem de çok güzel ve çok iyi bir kadındı. Sevdiği güvendiği bir adam tarafından öldürülmüş ve soyulmuştu. Gerekirse Beterton'u ben kendi ellerimle öldürecektim. Anlıyorum. İngiltere'ye gelince sana bir mektup yazdım, her şeyi açıkladım. Bana mı? Herhalde bana inanmadın değil mi? Çünkü cevap vermedin. Fakat <gülüyor> Andy, şey Boris... Kendine göre haklı olabilirsin tabii. Sen de dahil o sıralarda herkesten şüpheleniyordum. Ama sonunda CESOP'la işbirliği yaptık. Artık görevim sona erdi. ...Betterton Amerika'ya götürülecek... ...ve yargılanacak. Eğer suçsuz çıkarsa söylenecek bir şey yok. Fakat sanmıyorum... Deliller çok kuvvetli. Eşinin yanına gelmen çok kötü oldu. Neden Boris? Seni tanıdım ve aşık oldum. Çok kötü oldu bu Olive... ...inan bana. Ben şimdi eşini elektrikli sandalyeye... ...gönderen bir insan durumundayım. Kaçınılmaz bir olay bu Affetsen bile unutamayacaksın Her şeyi benden öğrenmeni istedim Artık benim için yapılacak bir şey yok Allah'a ısmarladık Olev Dur, dur Boris bir dakika bilmediğim bir şey var Bilmediğim bir şey mi var? Evet, ben, Betterton'un karısı değilim Betterton'un karısı Oli Betterton Casablanca'da öldü Cezap'ın isteği üzerine onun yerine ben geçtim Olive Betterton değil misin sen şimdi? Hayır. Oh, tanrım Olive. Oh, bana Olive deme. Benim adım Hilary. Hilary Craven. Hilary mi? Evet. Adına sandığından kolay alışacağım Hilary. Eğer... Eğer... Eğer sana uzattığım bu eli kabul edersen... Ve... Ve hiç ayrılmayacağımızı bana söylersen... Hilary Anlıyorsun değil mi? Hayat arkadaşım olmanı istiyorum senden oh, Boris Boris Bu işe girdiğim zaman Hayatta bütün ümidini kaybetmiş bir kadındım Ölmekten başka hiçbir şey düşünmüyordum Ya şimdi şimdi ileri Yanında çok mutlu olacağım Boris Sayın dinleyiciler Agatha Christie'den Şayika Günsel Güney'in radyoya uyguladığı Nereye adlı oyunumuz burada sona erdi. Hoşça kalın.